Lokman Suresi Necm 214 Elif, Lam Mim İşte bunlar, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı vergiyi veren, ahirete de kesin olarak inananların ta kendileri olan güzellik, iyilik üretenler içindir. Ki işte bunlar, Rableri tarafından bir doğru yol üzeredirler. Ve onlar, kurtuluşa erecek olanların ta kendileridir. Bunlara bir doğru yol kulavuzu ve rahmet olmak üzere yasalar içeren o kitabın ayetleridir. Necm 215 İnsanlardan kimi de vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak, ve onu eğlence edinmek için laf eğlencesi satın alır. İşte onlar, kendileri için aşağılayıcı bir azap olanlardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış da, onları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. İşte ona çok acı verecek bir azabı müjdele. Şüphesiz şu iman etmiş,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 Mezmur 216 Allah gökleri dayanak olmadan oluşturmuştur. Bunu görmektesiniz. Yeryüzünde de size sofra hazırlasın diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve oralarda irili ufaklı her canlıdan türetip yayı verdi. Ve biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her değerli çiftten bitki bitirdik. İşte bu Allah'ın oluşturmasıdır. Haydi gösterin bana, onun aslarından olan kimseler ne oluşturmuştur? Aslında o şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Necm 217 Andolsun ki biz Lokman'a, Allah'a kendine verilen nimetlerin karşılığını öde diye haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verdik. Kim kendisine verilen nimetlerin karşılığını öderse, kendisi için öder. Kim de iyilik bilmezlik ederse, şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, daima övgüye en layık olandır. Ve hani bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek, yavrucuğum, Allah'a ortak koşmak, hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlış davranıştır. Kendi zararlarına iş yapmaktır. Ey oğulcuğum! Şüphesiz ortak koşmak, işlenen kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olup da bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde olsa Allah onu getirecektir. Şüphesiz Allah en latif, hakkıyla haberdar olandır. Yavrucuğum, salat ikame, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol, toplumu aydınlatma kurumları oluştur, ayakta tut, iyiliği emret, kötülükten sakındır. Sana isabet edene de sabre, şüphesiz bunlar işlerin kesin olanlarındandır. Ve insanlara avurduğunu şişirme, suratını asma ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz ki Allah bütün övünen ve kuruntu edenleri sevmez. Ve yürüyüşünde mutedil ol, sesinden kız. Şüphesiz seslerin en anlaşılmazı kesinlikle eşeklerin sesidir demişti. Ve biz insana anası ve babasını yükümlülük olarak ulaştırdık. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdık. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir. Bana, anana ve babana karşılık öde. Dönüş ancak banadır. Ve eğer ki ana baba bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman üzerinde seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Ve dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimselerin yolunu tut. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Sonra da ben size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Necm 218 Allah'ın göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini, sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Ve Allah içte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. İnsanlardan kimi de vardır ki bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman aksine biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. Ya şeytan onları cehennemin azabına çağırıyor idiyse. Necm 219 ve her kim iyilik, güzellik üreterek kendini Allah'a teslim ederse, işte O gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin akibeti yalnızca Allah'a aittir. Kim de küfrederse, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederse, artık O'nun küfrü bilerek reddetmesi seni üzmesin. Onların dönüşü yalnızca bizedir. O zaman biz onlara yaptıkları şeyleri haber vereceğiz. Gerçekten Allah kalplerin özünü çok iyi bilendir. Biz onları biraz yararlandırırız. Sonra kendilerini yoğun bir azaba doğru zorlarız. Yine andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sorsan kesin Allah diyeceklerdir. ''De ki, tüm övgüler Allah'adır, başkası övülemez. Aslında onların çoğu bilmezler.'' ''Göklerde ve yerde olan şeyler sadece Allah'ındır. Şüphesiz Allah zengindir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Daima övülmeye layıktır.'' ''Ve eğer şüphesiz yeryüzünde ağaçtan ne varsa kalem olsa...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 ancak bir tek kişininki gibidir. Şüphesiz Allah en iyi işiten, en iyi görendir. Görmedin mi, hiç düşünmedin mi ki Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. İnsanların yararına olacak yapı ve işte yaratmıştır. Hepsi adı belirlenmiş bir süre sonuna akıp gidiyor. Ve şüphesiz Allah yaptıklarınıza hakkıyla haberdardır. Bu da şundandır ki, şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Ve onların Allah'ın aslarından yakardıkları kesinlikle kaybolup gitmiştir. Ve şüphesiz ki Allah en yücenin, en büyüğün ta kendisidir. Alametlerini, göstergelerini size göstermek için şüphesiz, Allah'ın nimetiyle gemilerin denizde kayıp gittiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda tüm çok sabreden ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını çokça ödeyen için alametler, göstergeler vardır. Ve gölgeler gibi bir dalga onları bürüdüğünde onun için dini arındırarak Allah'a yalvarırlar. Ama ne zamanki karaya çıkararak kurtardı, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Yani iman ile Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutar, ikili oynar. Ve bizim ayetlerimizi ancak tam hain ve tam nankör olan kimseler bile bile inkar eder. Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz ki Allah, Kıyametin kopuş zamanının bilgisi yanında olandır ve yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olan şeyleri o bilir ve kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Kimse hangi yerde öleceğini de bilmez. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, en iyi haberi olandır.